Bismillahirrahmanirrahim Şura suresi Mekki surelerdendir Allah subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle hepimizi bereketlendirsin Rabbim subhanahu ve teala hepimize anlayış versin ve hayatıma geçirenlerden sanmıyor ihlaçlı kullarından. rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, birden altıya kadar, hamin, ayin, zin, kaf. Aziz, hakim olan Allah, sana da senden öncekilere de işte böyle vahyeder. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. O aliyidir, azimdir. Neredeyse gökler tepelerinden çatlayacaklar. Melekler de Rab'larını hamd ile tesbih ediyorlar. Yeryüzünde bulunanlar için ondan bağışlanma diliyorlar. İyi bilin ki Allah muhakkak kafur, rahim olandır. Ondan başka veriler edinenlere gelince Allah onların üzerlerinde daima gözetleyicidir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz, manasını sadece Rabbimizin bildirdiği harflerle başlamıştır. Ve bu ayetin nuzul sebebine baktığımızda, Dibnabbas başını iyi öne eğip, oturup beklerken, birisi yanına gelir. ''Bana allah Teala'nın ha, mim, ayin sin, kaf kavminin tefsirini kim haber verir?'' diyor. Adam sözünü tekrarlıyor. i̇bn Abbas ondan yüz çevirip hiçbir cevap vermiyor. Ve sözünden hoşlanmıyor. Adam üçüncü kere tekrarladığında bir cevap alamayınca, Kuzeyfe, ''Ben sana bunları haber vereyim. Onun için hoşlanmadığını anladım.'' deyip şöyle devam ediyor. Bu ayetler onun ailesinden, Abdullah denilen birisi hakkında nazil oldu. Doğu nehirlerinden bir nehrin yanına inmişti. Orada iki şehir inşa olmuştu. Ve nehir iki şehri birbirinden ayırıyordu. Allahu Teala onların hükümranlıklarının zevaline, devlet ve surelerinin kesilmesine izin verdiği zaman, onlardan birinin üzerine bir ateş gönderdi de, o şehir yanmış kapkara bir kömür gibi oldu. Sonra orada hiçbir şey yoktu. Diğer şehir ise onun nasıl yok olduğuna şaşarak sabaha etti. Zira kendisi o gün beyaz bir durumdaydı. Nihayet orada her inatçı zorba birikip bir araya geldi de Allahü Teala hem o şehri hem de o şehirde yerin dibine batırdı. İşte Allah-u Teala'nın hamim, ayin, sin, kaf ayetlerinin anlamı budur. Evet, intikamında aziz, söz ve fiillerinde hakim olan Allah sana da, senden öncekilere de işte böyle vahyeder. Nasıl ki sana bu Kur'an indirmişse, aynı şekilde senden önceki peygamberlere de kitapları ve sayfaları indirmiştir. İmam Malik, Allah kendisine rahmet etsin. Hişam İbni Urve kanalıyla Ayşe annemizden şöyle bir rivayet nakleder. Haris İbni Hişam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ey Allah'ın elbisi sana vahiy nasıl geliyor diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam bazen vahiy bana bir çan sesiyle gelir. Bu bana en zor ve en şiddet dolanıdır. Benden ayrıldığında vahiy ezberlemiş olurum. Bazen de melek bana bir adam şeklinde gelir benimle konuşur. Söylediğini ezberlerim. Ayşe annemiz diyor ki Son derece soğuk bir günde Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin indiğini gördüm. Vahyi getiren ondan ayrıldığında alnı ter içinde kalmıştı. Göklerde olanlar da yerde olanlar da onundur. Hepsi onun kulu ve mülküdür. Hepsi onun kahru galebesi ve tasarrufu altındadır. O Ali'dir, Azim'dir, yücelerin yücesidir. Neredeyse gökler ve tepelerden çatlayacaklar. Ee, Allah'ın azametinin korkusundan neredeyse gökler çatlayacak hale gelecektir. Melekler de Rab'larını hamd ile tesbih eder. Yeryüzünde bulunanlar için ondan bağışlanma dilerler. Arşı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rab'larını hamd ile tesbih ederler. Ona inanırlar. Ve müminlerin yargılanmalarını isterler. Rabbimiz, ilim ve rahmetle her şeyi kuşattın, derler. Ondan başka veriler edinen müşriklere gelince, Allah onların üzerlerine daima gözetleyicidir. Onların amellerine şahittir, amellerini saymaktadır. Ve bu yüzden onları en büyük ceza ile cezalandıracaktır. Sen onların üzerine vekil değilsin, sen yalnızca bir uyarıcısın. Her şeye vekil olan ise, Allah'tır 7 ve 8 Şehirlerin anası ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve hakkında hiçbir şüphe bulunmayan o toplanma günüyle korkutman için sana öyle Arapça bir Kur'an vahyettik bir fırka cennette bir da çılgın alevli cehennemdedir şayet Allah dileseydi Hepsini tek bir ümmet yapardı. Ama o, dilediğini rahmetine sokar. Zalimler için ne bir veli vardır, ne de bir yardımcı. allah Teala bu ayet-i kerimelerde de, şehirlerin anası olan Mekke'yi ve onun çevresinde bulunan Doğu ve Batı'da diğer ülkeleri ve halklarını uyarman için sana böylece Arapça okunan apaçık bir kitap ettik. Mekke'ye Ümmül Kura adı verilmesi, konuyla ilgili yerlerde zikredilen birçok delile dayanarak, diğer ülkelerin en şereflisi olmasındandır. Ahmed'in müsnetinde gelen bir rivayette, Abdullah İbni Adi İbni Hamra, Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke içerisinde, Hazvera denilen yerde dururken şöyle buyurduğunu işitmiş. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz sen Allah'ın arzının en hayırlısı ve Allah'ın arzının Allah'a en sevimli olanısın. Şayet senden zorla çıkarılmış olmasaydım ben kendiliğimden çıkmazdım buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'yi çok severdi. Bir fırka cennette bir fırkada çılgın alevzat cehennemdedir ayeti. Allahu Teala'nın sizi toplanma gününde bir araya getirdiği gün işte o kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Ve o gün bütün insanların toplanacağı gündür ve o görülecek gündür. Biz o günü ancak belirli bir suriye kadar erteleriz. O gün gelince Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. Onlardan kimisi bedbaht, kimisi de bahtiyardır. ve vesselam Efendimiz bir gün elinde iki kitap olduğu halde yanımıza çıktı ve bu iki kitabın ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz şayet bize onun ne olduğunu haber vermezsen bilmiyoruz ey Allah'ın Resulü dedik. Sağ elindeyik için bu alemlerin Rabbından bir kitaptır ki içinde cennetliklerin, babalarının, kabilelerin adları vardır sonra sonuncularına varıncaya kadar toplanmışlardır ki onlar arttırılmaz ve ebediyen onlardan hiçbir şey de eksiltmez buyurdu. Sol elindeki ise bu kitapta cehennemliklerin isimlerinin babalarının ve kabilelerinin isimlerinin yazılı olduğu kitaptır. Sonuncularına varıncaya kadar burada toplanmışlardır ki onlar arttırılmaz ve ebediyen onlardan eksiltilmez buyurdu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Madem ki bu iş bitmiş, o halde niçin amel ediyoruz diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam, doğru olun ve doğruluğa yaklaşmaya çalışın. Şüphesiz cennetlik olan kişi hangi ameli işlemiş olursa olsun, ameli cennetliklerin ile hitam eder. Cehennemlik olan biri hangi ameli işlemiş olursa olsun, cehennem ameliyle noktalanır buyurup eline işaret etti ve elini kapadı. Sonra Rabb'ın kulları ile ilgili işi bitirmiş buyurdu. Sağ eline işaret etti. Bu elini salladı. Ve bir fırka cennette sol elini salladı. Bir da cehennemdedir buyurmuştur. Allah Sıfana Kuvveti A'la bizleri cennetine giren insanlığı kullardan eylesin. 9, 10, 11 ve 12 Yoksa ondan başka veriler mi edindiler? İşte Allah O'dur, Veli. Ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. İhtirafa düştüğümüz herhangi bir şeyde hüküm Allah'ındır. İşte Rabbim Allah budur. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnız O'na yöneldim. Göklerin ve yerin yaratanı size kendinizden eşler yarattı. Davarlardan da çiftler. Bu suretle çoğaltmanızı sağlıyor ve onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o semidir, bâtırdır. Göklerin ve yerin anahtarı onundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve kısar. Muhakkak ki o her şeyi bilendir. Allah سبحانه ve Teala zatı dışında ilahlar edinen müşrikleri reddederek ibadetin gerekli olduğu gerçek dostun sadece kendisini olduğunu haber veriyor. Şüphesiz o ölleri diriltmeye kadir ve onun her şeye gücünün yettiğini ve iktirafa düşürdüğü herhangi bir şeyde de hükmün sadece Allah'ın olduğunu bildiriyor. Göklerin ve yerin anahtarının kaybının kendisinde olduğunu ve onu kimseyle paylaşmadığını yegane tasarruf sahibinin kendisi olduğunu dilediğinin rızkını genişlettiğini Dilediğine rıfkı geniş tuttuğunu, dilediğine de kıstığını. Hikmet ve mükemmel adalet onun olduğunu bizlere bildiriyor. 13 ve 14 Dine bağlı kalın ve onda tefrikaya düşmeyin. Diye dinden Nuh'un buyurduğunu size de teşvi buyurdu. Sana vahyettiğimizi ve İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya buyurduğumuzu Kendilerini çağırdığın bu şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yöneleni de hidayete erdirir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Şayet belirli bir sure için Rabbından bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da ondan mutlak bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Rabbimiz Sübhanoğlu ve Teala dinden Nuh'a buyurduğunu size de teşdi buyurdu. Buyurarak Hz. Adem'den sonra Resullerin ilki Hz. Nuh Aleyhisselam ve sonuncuları Aleyhisselatü Vesselam'ı zikredip sonra da bunların arasındaki Ulul Ağzım peygamberlerinden Hazreti İbrahim Hz. Musa ve Hazreti Meryem oğlu İsa'yı anar. Bu ayet kelime beş büyük peygamberin zikri içine alınmaktadır. Aynı Ahzab suresindeki hani biz peygamberlerden söz almıştık senden de, Nuh'tan da İbrahim'den de, Musa'dan da Meryem oğlu İsa'dan da diyor ya Ahzab 7. ayetin aynısıdır. Bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din ise tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadettir Ey Muhammed kendilerini çağır, çağırdığın bu şey tevhid müşriklere ağır geldi de onlar inkar ettiler Allah dilediğini kendisine seçer kendisine yöneleni de hidayete erdirir Allah bizi hidayete erdirdiklerinden eylesin 15 şu halde sen bunun için davet et ve emrolunduğun şekilde dost doğru bir istikamet tuttur onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adalet etmekle emrolundum Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir bizim işlediklerimiz bize sizin istedikleriniz sizedir bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur Allah hepimizi bir araya toplar ve dönüşte O'nadır. Evet. Bu ayet-i kerimeye dikkat ederseniz kardeşlerim, 10 tane müstakil hükmü içermektedir ki bunlardan her biri bir öncekinden ayrıdır ve başlı başına bir hükümdür. Bu ayet-i kerimenin ayetel Kür Ayet kürsü dışında bir benzeri olmadığı da söylenir. Şu halde sen bunun için davet et. Senden önceki şeriat sahibi Ulul Azim ve diğer peygamberler gibi şeriatlarına tabi olunan büyük şeriat sahipleri peygamberlere tavsiye etmiş olduğumuz ve sana da vahy etmiş olduğumuz dine çağır. İnsanları ona davet et. Evet, yani La İlahe illallah Adem Resulullah veya La İlahe illallah Musa Resulullah La ilahe illallah Muhammede Resulullah. Yani kelime-i tevhid davası hep aynı. Ve sadece İslami olan konularda, ameli konularda değişiklik var. Sen onları insanlara davet et diyor. Rakabinde, sen de sana tabi olanlarda Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a ibadet etmek üzere dost doğru olun diyor. İhtilaf edip uydurmuş oldukları hususlarda ve putlara tapınmalarda müşriklere ve onların heveslerine uyma. Ve ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım. Gökten peygamberlere indirilmiş kitapların hepsini tasdik ettim. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Allah'ın bana emrettiği şekilde aranızda vereceğim hükümlerimde adalet etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbiniz. O yegane mabuttur ve ondan başka ilah yoktur. Biz bunu kendi isteğimizde ikrar ediyor. Her ne kadar siz kendi irade ve ihtiyarınızdan bunu yapmıyorsanız bile, alemlerde olanlar kendi istekleriyle ve ihtiyarlarıyla ona sizde etmektedirler. Bizim işlediğimiz bize, sizin istedikleriniz sizedir. Bizler sizden uzak ve ayrıyız. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Evet. Allah kıyamet günü hepimizi bir araya toplar. De ki Rabbimiz aramızı birleştir. Sonra da aramızda haklı hükmeder. Fettah alim odur. Hesap günü dönüşte onadır. Allah subhanahu ve teala bu emirler doğrultusunda hareket eden ona uyan boyun ve inkara, sapkınlığa düşüp ters düz olan, kalbi katılaşan ve cehennem odunu olan insanlardan bizleri eylemesin. İhlaslı samimlerden eylemesin. 16, 17 ve 18 Kabul ettikten sonra Allah'ın dini hakkında tartışmaya girişenlerin delilleri Rabları katında boştur. Onların üzerine hem bir gazap hem de şiddetli bir azam vardır Allah odur ki kitabı ve mizanı hak ile indirmiş ne bilirsin belki de o saat yakındır buna inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler iman edenler ise ondan korku ile titrerler ve onun hak olduğunu bilirler iyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler Rabbimiz subhanahu ve teala iman edenleri Allah'ın yolundan çevirenleri tehditten buyuruyor ki kabul ettikten sonra Allah'ın dini hakkında tartışmaya girişenlerin Allah'a ve Resul'a icabet etmiş müminlerle onları girmiş oldukları hidayet yolundan çevirmek üzere tartışanların delilleri Rabb'lere katında boştur batıldır. Onların üzerine hem Allah'tan bir gazap hem de kıyamet günü dertli bir azap Evet. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette inananların Allah ve icabet etmelerinden sonra müşrikler onları hidayetten çevirmek için mücadele ettiler ve onları yeniden cahiliye dönmelerini arzuladılar demiştir. Katade bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır. İnananlara bizim dinimiz sizin dininizden daha hayırlıdır. Bizim peygamberimiz sizinkinden öncedir. Ve biz sizlerden daha hayırlıyız. Allah'a daha layır. Elbette onlar bu konuda yalan söylemişlerdir diyor Rabbimiz. Ve ne bilirsin belki o saat kıyamet yakındır ayeti. Hem ahiret için amele teşviki hem de ondan korkutmayı ve hem de dünyaya karşı zahit davranmaya teşviki içermektedir. Evet birisi Ali Aleyhisselam Efendimize gelerek Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda Ali Aleyhisselam Efendimiz yazıklar olsun sana o mutlaka meydana gelecek. Onun için ne hazırlık yaptın dediğinde adam Allah ve Resulünün sevgisi diye cevap verdi. Bunun üzerine Ali Aleyhisselam sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Evet. Rabb'im bizi de o tayfeye katsın. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar, meydana gelmesi konusunda tartışarak meydana geleceğini kabul etmeyenler, derin bir sapıklık, apaçık bir bilgisizlik içindedirler. Zira gökleri ve yeri yaratan elbette ölüleri diriltmeye de kadirdir. İlkin yaratıp sonra onu iade eden odur. Bu onun için pek kolaydır. 19'dan 22'ye kadar Allah kullarına çok rızık Dilediğini Dilediğiniz Odur kâbi aziz. Kim ahiret ekilini isterse onun ekilini artırır. Kim de dünya ekilini isterse ona da bundan veririz. Ancak onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir şeyi Dinde onlara şeriat kılacak Orsakları mı var Şayet kesin söz bulunmayacak Olsaydı aralarında Derhal hüküm verilirdi Doğrusu zalimlere Elim bir azap vardır Göreceksin ki Zalimler yaptıkları şeyler Başlarına gelirken korkudan Titrerler İman edip salih amel işleyenler ise Cennet dirler. Rablarının katında Onlara diledikleri vardır işte bu büyük lütfun Kendisidir Rabbimiz Subhanahu ve Teala Burada da yaratıklarına olan Lütfunu haber veriyor Hiç kimseyi unutmaksın Sonuncularına varıncaya kadar Onları rızıklandırmaktadır İyi ve günahkar onun Rızıklandırılmasında Eşittir Çünkü o Rahmandır Rahimdir Rabbdir yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendirir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada yarattığı her şeyin rızkının üzerinde olduğunu ve onların yaptıkları şeyin kendisini yaratıcılık yönünde hiç ilgilendirmediğini ama buna rağmen kim ahiret ekinini isterse, yani ahireti arzularsa işte biz de onunkini artırız. Kim de dünya isterse ona da ondan verir ama ahirette nasibi yoktur diyor. Ve Rabbimiz Subhanu ve Teala yoksa Allah'ın izin vermediği bir şeyi dinden onlara şeriat kılacak ortakları mı var? Onlar Allah'ın kanun olarak koymuş olduğu dost doğru dine uymamakta aksine insanlardan ve dinlerden şeytanların onlara meşru kıldıklarına uymaktadırlar. İnsanlardan ve cinlerden şeytanları onlara beş defa doğurmuş, beşinci dişi olan deveyi adak devesini, on batın doğurmuş veya yedi batın ikiz doğurmuş deveyi, on batın dölleyen erkek deveyi haram kılmış. Ölüyü, kanı, kumarı ve benzeri sapıklıkları batıl bilgisizlikleri helal kılmış. Onlar helal kılmayı, haram kılmayı, batıl ibadetleri ve bozuk sözleri cahiliyet dönemlerinde uydurmuşlardı aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün Amr İbni Luhay İbni Kama'yı cehennemde bağırsağını sürüklerken gördüm çünkü adak devresine haram sayma adetini koyanlardan ilki odur buyurmuştur evet bu adam Huza hakimlerinden birisiydi bu işleri yapanların ilki oydu Kureyş'i putlara tapınmaya sevk eden de oydu Allahına ona lanet etsin ve onun yüzünü çirkinleştirsin. Bu sebepledir ki Allah subhanahu ve teala şayet kesin söz bulunmayacak olsaydı, ahiret gününe bırakılmalarına dair söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında derhal hüküm verilir, çabucak azaplandırılırlar idi. Doğrusu zalimlere cehennemde şiddetli ve elin bir azaplardır ve orası ne kötü varılacak yerdir. Kıyamet arsalarında göreceksin ki, zalimler yaptıkları şeyler başlarına gelirken korkudan titrerler. Onların korktukları şey mutlaka başlarına gelecektir. Allah'a dönecekleri günde onlar bu korku içindedirler. Ama iman edip salih amel işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Allah subhanahu ve teala dünyada Allah'tan korkan bir kalp ihsan etsin. Bütün hayatımızı onun emir ve nehilerine göre tanzim etmemizi nasip etsin ki ahirette korkumuz olmaz evet, işte en büyük kazanç en güzel ticaret budur 23 ve 24 işte Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına müjdelediği budur De ki ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem kim bir iyilik kazanırsa biz onun iyiliğini artırırız. Muhakkak ki Allah kafurdur, şekordur. Yoksa onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler. Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder, sözleriyle hakkı yerine getirir. Muhakkak ki o göğüslerin özünü bilendir. Allah subhanahu ve teala İnanan ve salih amel işleyen kulları için cennet bahçelerini zikrettikten sonra işte Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına müjdelediği budur buyurmaktadır ki şüphesiz bunlar Allah'ın müjdesiyle mutlaka meydana gelip gerçekleşecektir. Peki ben sizden buna karşılık akrabalıklı sevgiden başka bir ücret istemem ayetinde Ey Muhammed! Kureyş kafirlerinden şu müşriklere de ki, size olan şu tebliğ ve nasihatıma karşılık, sizden bana vereceğiniz bir mal istemiyorum. Sizden tek istediğim, kötülüğünüzü benden uzak tutmanız. Rabb'imin misaletini tebliğ etmeme müsaade etmenizdir. Şayet bana yardım etmiyorsanız, hiç olmazsa aramızdaki akrabalık bağına saygı göstererek bana izyet vermeyin, buyuruyorum. İmam Ahmed'ten gelen bir rivayette Abbas ibn Abdurruttalip rivayet ediyor: "Ey Allah'ın elçisi, Kureş birbirleriyle karşılaştığı zaman birbirini güler yüzden karşılıyorlar. Bizimle karşılaştıkları zaman ise bizim bilmediğimiz bir yüzle bizi karşılıyorlar." dedim. Ali sallallahu aleyhi ve sellem son derece öfkelendi ve şöyle dedi: "Nesimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki." Sizi Allah ve Resulü için sevmedikçe kişinin kalbine iman girmez buyurmuştur. Evet. Yine Bukhari'den gelen bir rivayette İbn Mardan onun da Hazreti Ebu Bekir'den rivayeti. O şöyle demiştir: Ali sallallahu aleyhi ve ailesini gözetiniz. Ebu Bekir'e Ali'ye Allah'a yemin ederim ki. Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalığı bana, kendi akrabalarıma, sıra-i rahimde bulunmamdan daha sevimlidir, buyurmuştur. Kim bir iyilik kazanır, güzel amelde bulunursa, biz onun iyiliğini, ecir ve sevabını artırız, ayet kelimesi de. allah Teala'nın şu kavli gibidir kardeşlerim. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik yapsa onu kat kat artırır ve kendisi katından büyük bir mükafat verir. İyilikten sonra işlenen iyilik onun cevabından, kötülükten sonra işlenen kötülük de kötülüğün cezasındandır. Evet. Allah batılı yok eder. Sözleriyle, hikmet ve burhanlarıyla hak yerine getirir, gerçekleştirir, beyan eder ve açıklar. Muhakkak ki o göğüslerin özünü, gönüllerin gizlediklerini ve yaratıkların kalplerinde mevcut olan şeyleri hakkıyla bilendir. 25'ten 28'e kadar o kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. İman edip salih ameller işleyenlerin duasını kabul buyurur ve onlara lutfundan artırır. Kafirlere gelince... Onlar için şiddetli bir azap vardır. Şayet Allah kulları için rızkı geniş tutsaydı, Yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o, dilediği ölçüde indirir, Muhakkak ki o, kullar için habirdir, basirdir. Odur ki, ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini yayar. O, velidir, hamiddir. Rabbin Sübhanu ve Teala burada da tevbe edip zatına yöneldiklerinde kullarının tevbelerini kabul buyuracağını haber veriyor. Keremi hilmiyle onları affedip bağışlayacağını, günahını örtüp yargılamayacağını buyuruyor. Evet. Müslüm'de gelen bir rivayette Enes şöyle rivayet ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz allah Teala kulu zatına tövbe ettiği zaman o kadar çok sevinir ki. Sizden birisi çorak perazi üzerinde yiyecek ve içeceği olan biniti bağından kurtulup kaybolmuş, ondan ümidini kesmiş bir halde bir ağacın altına gelip gölgesine uzansa, binitinden ümidini bütünüyle kesse, birden biniti yanında dikilip gördüğü zaman onun yularına yapışıp Ey Allah'ım sen kulumsun ben de senin Rabbın'ım diye sevincinin şiddetinden hata etmesi durumundaki sevincinden Allah'ın kulu kendine tövbe ettiğindeki sevinci çok daha fazladır buyurmuştur. Rabb'in Sübhan-ı hata ettiğinde tövbe etmeye yüksünmeyen ve Allah'a boyun eğen, nedan etmeyen, küfründe ısrar etmeyen sanma kullarlarına bizler de kalsın. O, kötülükleri bağışlayan, gelecekte tevbeyi kabul buyurup, geçmiş günahları affeden ve yaptıklarınızı bilendir. Sizin yaptığınız ve söylediğiniz her şeyi bilir. Bununla beraber, zatına tevbe denen tevbesini kabul buyurur. İman edip, salih amelleri işleyenlerin duasını da kabul eder. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi, Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab, diyor. Allah bunun nesini kabul etsin diyor. Heh. Duanın da kabulünün şartları var. O da iman etme ve salih amel işlemedir. 29, 30 ve 31 Gökleri, yeri, ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması da onun ayetlerindendir. O dileyince bunları toplamaya hakkıyla kaderdir. Size musibetten ne gelirse kendi ellerinizin kazandığındandır. Bununla beraber o çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Ve sizin Allah'tan başka ne bir veliniz var ne de bir yardımcınız. Rabbimiz subhanahu ve teâlâ bu ayet kelimelerde de gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması da onun azametine, yüce kudretine ve her şeye galip saltanatına delanet eden ayetlerdendir. Ayet-i canlılar kelimesi, şekilleri, renkleri, dilleri, tabiatları, cins ve nevileri farklı olan melekleri, cinleri, insanları ve diğer canlıları içine almaktadır. O bunların hepsini yerin ve göğün muhtelif yerlerine dağıtmış. Bütün bunlarla beraber o dileyince bunları toplamaya da hakkıyla kadirdir. Kıyamet günü o ilklerin ve sonuncuların diğer yaratıkların tamamını bir yerde toplayacak. Göz onların tamamını görecek. Onlar hakkında gerçek ve adaletli hükmüyle hükmedecektir. Ve Rabbimiz oku ve Teala Size musibetten ne gelirse kendi ellerinizin kazandığındandır. Ey insanlar! Başınıza gelen herhangi bir musibet ancak sizin geçmişte işlediğiniz günahlarınızın yüzündendir. Bununla beraber o günahların çoğunu affeder. Onlar yüzünden sizi cezalandırmaz. Aksine onları bağışlar buyuruyor. Evet. Allah subhanahu wa ta'ala iyilik deriz kendisinden kötülüklerse bizim kendi elimizden işlediklerimizden olduğunu söylüyor. Yaratma yönünden her ikisi de Allah'tandır ama Allah iyiliği murad eder, kötülükten hoşlanmaz. Allah kötülüğün, pisliğin her şeyinden bizleri uzak kılsın. 32'den 35'e kadar denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Dilerse o rüzgarı durdurur da denizin yüzünde durak alırlar. Muhakkak ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için ayetler vardır. Yahut yaptıklarına karşılık onları helak eder, birçoğunda bağışlar. Ayetlerimiz üzerinde tartışanlar bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada da Dilerse gemileri yürüten rüzgarı durdurur da gemiler hareket etmeyerek denizin yüzünde gidip gelmez. Su üstünde durak kalır. Muhakkak ki bunda zorluklara karşı sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için ayetler vardır diyor. Denizi buyruk altına almasında gemilerin yürümesi için ihtiyaç duydukları şekilde rüzgarları estirmesinde, şüphesiz allah Teala'nın yaratıklarına olan nimetlerine delaletler, zorluklara sabreden ve bollukta çok şükreden kimseler için ayetler vardır. Yahut yaptıklarına karşılık onları helak eder, dilerse gemileri helak eder ve onlara binaen halkın günahları sebepliğine batırır. Günahlarının birçoğunda çoğunda bağışlar. Şahit günahlarının hepsine karşılık onları cezalandırmış olsaydı, gemiye binen herkesi felak etmiş olurdu. Evet. Rabbimiz Sübhani Hüvvet Teala bize ayrı mürahat etsin. Günahın, küfrün her şeyinden uzak olduğumuz gibi, iyiliği emreden, kötülükten, nehyeden, samimi, temiz, ihlaslı kullardan eylesin bizleri. Eğer böyle olmazsak bizim anlamamız hiçbir şeye yaramaz ve bir başkasının düzelmesine de sebep olmaz. İnsan bildiğini amel ettiği gibi Allah'ın emrettiği şekilde sabırlı, hoşgörülü, bulunduğu yerde daha açılabildiği kadar açılıp bunu anlatması gerekir. Ki peygamberlerin yolu bu yoldur. Allah bu yolda daim olanlardan değildir Ayetlerimiz üzerinde tartışanlar bilsinler ki, kendileri için bizim baskınımız ve intikamımızdan kaçacak bir yer yoktur. Şüphesiz onlar bizim gücümüzle kahrolacaklardır. İşte tevhid ehlinin sığınacağı kapı budur. 36'dan 39'a kadar, Size verilen herhangi bir şey yalnızca dünya hayatının bir geçimliliğidir. Allah katında olan ise hem daha hayırlı hem de daha bakidir. Bu iman edenler ve Rablarına tevekkül edenler içindir. Ve büyük günahlardan, hayasızlıktan çekinenler, öfkelendiklerinde bile bağışlayanlar içindir. Ve Rablarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Onlar ki kendilerine zılım vaki olunca yardımlaşırlar. Evet. Rabbimiz Sıhan-ı Kuvveti burada da o kadar güzel bir ölçü koyuyor ki dinleyen, işittik, itaat eden, işittik, itaat ettik diyen kullardan eylesin bizleri dünya hayatı ve zinetiyle dünyadaki fani nimetler ve güzelliklerin durumunu hakir gösteriyor ve diyor ki size verilen herhangi bir şey yalnızca dünya hayatının az bir geçimliliği her ne elde edip toplamışsanız sakın bunlara aldanmayın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi kardeşlerim neye bakarsan bak o gözün sana hasretle, nedanetle dönüp gelecektir. Evet. Kadımızın burada dediği gibi sakın bunlara aldanmayın. Zira bu sadece dünya hayatının bir geçimliliği. Dünya hayatı hiç şüphesiz sona erecek, zeval bulacak, değersiz bir yurt. Allah katında olan ise hem daha hayırlı hem de daha baki. Allah'ın sevabı dünyadan daha hayırlı ve o bakidir, ebedidir. Sakın fani olanı, baki olana tercih etmeyin. Bu sebepledir ki, bakın devamında Rabbimiz ne diyor? Bu iman edenler, dünyada lezzetleri terke dayananlar ve Rablarına tevekkül edenler içindir. Şüphesiz o haramları terk etme, ve facitlerin yerine getirmede sabretmelerine yardımcı olacaktır. Ve büyük günahlardan hayasızlıktan çekinenler içindir. Evet. Rabbimiz bizi bunlardan eylesin. Daha önce de Araf suresinde büyük günahlar ve hayasızlıktan ilgili geniş bir bilgi geçmişti. Öfkelendiklerinde bile bağışlayanlar içindir. Onların seciyyeleri İnsanları affetme ve onlara karşı hoşgörülü olmayı gerektirir. Yoksa insanlardan intikam alma onların seciyesi değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın haramlarının hiçe sayılması durumu müstesna kendi nefsi için hiçbir zaman intikam almamıştır. Yine bir hadiste geldiği gibi Allah Resulü ashabtan birini azarladığı zaman ona ne oluyor alnı toprak olasacak, toprağa değsin, çokça secde etsin gibi sözler söylemiştir. Evet. İnsanlar zelil görülmekten hoşlanmazlar, güçleri yettiği zaman ise ederler Rablarına icabet edenler, Resuluna tabi olarak onun emrine itaat eden ve yasaklarından sakınanlar, namaz kılanlar içindir. O namaz ki, Allah için olan ibadetin en büyüğüdür. Onların işleri arasında şura iledir. Harfleri ve benzerlerinde olduğu gibi birbirinin görüşlerinden istifade edip, yardımlaşmak üzere bir konuda müşavere etmedikçe o işe girmezler. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi istişare eden pişman olmaz buyuruyor. Ve kurma meselesindeki sözlerinden sonra da siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Onlar arasında birbirinizden istişare edin. Ama ben sevdiğinizden dininizden bir şey emrettiğimde bunu tutun. Çünkü vahiyde istişare yoktur buyurmuştur. Şura 40'dan 43'e kadar kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Kim affederse, ıslah ederse ecr Allah'a aittir. Muhakkak ki Allah zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa aleyhine bir yol yoktur. Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlara elin bir azap vardır. Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu şüphedir, şüphesiz, azmedilmeye değer işlerdendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın, kötülüğün karşılığı, ona denk bir kötülüktür kavli, şu ayetleri gibidir. Kim size saldırırsa, siz de tıpkı, onun saldırdığı gibi ona saldırın. Eğer ceza verecek olursanız, size reva görülen ukubetin, misliyle ceza verin. Sabrederseniz elbette, bu sabredenler için, daha iyidir buyurmuştur. Böylece adaleti meşru kılmıştır ki buradaki adalet kısastır Ayrıca daha üstün olanla yani affa davet etmiştir ki bu allah Teala'nın yaralamalara kısas vardır. Kim de hakkından vazgeçerse o kendisi için kefarettir buyurmuştur. Ve bu sebepledir ki burada da kim affeder ve ıslah ederse Ecri Allah'a aittir. Allah katında bu elbette boşa gitmez buyurmuştur. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kulun affetmesiyle allah Teala ancak onun izzetini artırır. Muhakkak ki Allah zalimleri, tecavüzkar olanları, kötülüğe ilk başlayanları sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alınsa aleyhine bir yoktur kendisine zulmedenlerden hakkını almasında elbette onlar üzerine bir günah yoktur. Buyurmuştur. Evet. Yol ancak insanlara zulmedenler, insanlara zulmü reva görenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler için cezaya yol vardır ve günah ancak bunlarındır. Bir hadis-i şerifte iki kişi birbirleriyle sövüştüklerinde mazlum durumdaki karşıdakine tecavüze yeltenmediği sürece söylediklerinin günahı ilk başlayan üzerinedir buyurmuştur. İşte onlara elim çetin bir azap vardır ayet kelimesinde. kerimesinde. Ebu Bekir İbni Ebu Şehbe der ki bize Hasan İbni Musa'nın Muhammed İbni Vasit'in rivayetine göre o şöyle anlatıyor Mekke'ye geldim ve bir de baktım ki Hendek üzerinde bir gözetleme yeri var. Beni yakalayıp Mervan ibni Muharrebe götürdüler. O başlayıcıydı. Ey Ebabullah, haceti nedir? dedi. Şayet Adi yollarının kardeşinin söylediği gibi olabileceksen, ihtiyacımı söylerim dedim. Adi yollarının kardeşi de kimdir? dedi. Ala ibni Ziyaddır dedim. Bir keresinde bir arkadaşını bir işe memur etmiş ve ona Şayet sırtın hafif, karnın zayıf ve boş ellerin, Müslümanların kanları ve mallarıyla kirlenmemiş olarak akşamlamaya gücün yetiyorsa ve bunu yapabiliyorsan, işte o zaman senin üzerine kınama yoktur. Yol ancak insanlara zulmeder ve yeryüzünde haksızlık yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlara elin bir azap vardır demiş. Mervan, Allah'a yemin ederim ki doğru söyleyip nasihat etmiş deyip, Ey Abdullah ihtiyacın nedir dedi. Ben ihtiyacım beni aileme kavuşturmandır dedim. O da ihtiyaçlarımı yerinde görüp kabul etti. Allah-u Teala zulmü ve zalimleri kötüleyip kısası meşru kıldıktan sonra affetmeye ve bağışlamaya davetle şöyle buyuruyor. Bununla beraber kim de eziyete sabreder, kötülüğü gizler ve bağışlarsa işte bu şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir buyuruyor. Evet, gerçekten azmedilmeye değer hallerdendir. Ben öyle insanlar tanıyorum ki, her türlü terbiyesizliği, ahlaksızlığı yapar. Toplum içine girdiğinde, insanlar araya girer, sen onu affedersin, aradan bir zaman geçer, yine devam eder işte öyle bir sabır gerekiyor ki affettim, artık kapatıp bir daha meselenin üzerine gitmeme gerekiyor. Karşıdaki ne yaparsa yapsın. İşte Ecri Allah'tan bekleyip bu mükafatı ondan istersen e, sabrın ne olduğunu o zaman anlarsınız. Evet. Allah bizi kendisinden ecir bekleyerek hakkıyla sabreden mükafatı sadece ondan isteyen sanlı kullardan eylesin. Her türlü fesatlıktan, mikropluktan, Müslümanların arasını ayırmaktan beri buyursun. Sadece Allah'ın izzetini, şerefini, dininin hakimiyetini isteyen ve onun için çabalayan gayretli kullardan eylesin. 44, 45 ve 46 Kimi de Allah saptırırsa Bundan sonra artık onun için bir veli yoktur. Göreceksin ki o zalimler azabı gördükleri zaman geri dönecek bir yol yok muydur, yok mudur diyeceklerdir. Ve onlara ateşe sınılırken zilletten başları öne eğilmiş göz ucuyla gizli gizli çevreye bakarken göreceksin. İman etmiş olanlar da derler ki hüsranda olanlar Kıyamet günü kendilerine de, ailelerini de hüsnanda bırakanlardır. İyi bilin ki, zalimler muhakkak sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek velileri de yoktur. Kimi de Allah saptırırsa, artık onun için bir yol yoktur. <gülüyor> Allah Subhanahu ve Teala burada da yüce zatından haber vererek şüphesiz onun dilediği olur. Onun dilediğini engelleyecek yoktur. Neyi de dilemezse şüphesiz onu meydana getirecek yoktur. Kimi hidayete erdirmişse onu saptıracak yoktur. Kimi de sapıklıkta bırakmışsa onu hidayete erdirecek yoktur. Kardeşlerim burada bu ayetlere bakın çok dikkat edin. Bu kadar naslar geldikten sonra, bu kadar peygamberler geldikten sonra, bu kadar açıklayan her şeyi anlattıktan sonra, ve bu sana ulaştıktan sonra, hala bunları bilip durup büyüklenirsen, ona sırt dönersen, inkar edersen, ve bunun zıttına hareket edersen, sana kim hidayet edebilir? Yani Allah subhanahu ve teala sadece bu ayetleri çıplak olarak getirmiyor bakın. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur derken sağ başları sonları yakalamak gerekiyor. Yani sen cennetliksin gir, sen cehennemliksin gir değil. Eğer böyle olmuş olsaydı ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demezdi. Veya hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım demezdi. Allah subhanahu ve teala her sözde, her işte, her amelde kendisini ululayan, her şeyin üzerinde tutan bir nefis bizlere nasip etsin. Kalbimizi İslam'da sabit kılsın, ayağımızı kaydırmasın. Hayırlı dostlar, hayırlı arkadaşlar versin. 47 ve 48 Allah katından geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabb'ımıza icabet edin. O gün hiçbiriniz için sığınacak bir yer yoktur. İnkar edemezsiniz. De Eğer onlar yine yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin vazifen sadece tebliğ. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırsak o bununla sevinir. Ama elleriyle işlediklerinden ötürü başlarına bir fenalık gelse işte o zaman insan cidden pek mankördür. Rabbimiz subhanahu ve teala kıyamet günü meydana gelecek korkuları, korkunç durumları zikrettikten sonra onlardan sakınıp kıyamet günü için hazırlığı emrediyor ve bakın Allah katından geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabbanıza idabet edin diyor Allah'ü Teala o günün meydana gelmesini emrettiği zaman o bir göz açıp kapıma gibi anında olu verir ve onu çevirecek engelleyecek de yoktur o gün hiçbirimizin sığınacağı yer yok sığınacak bir Kale bizi örtecek, kamufle edecek veya Allahu Teala'nın görünüşünden gizleyecek hiçbir yer yok. Aksine Allahu Teala ilmi, görmesi ve kudretiyle bizlere kuşatacak. Bizim ondan başka sığınacak yerimiz yok. Allah subhanahu ve teala kaçan değil, orada izzet ikram edilen kullardan eylesin. Dikkat ederseniz devam eden ayetlerde eğer onlar müşrikler yine yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onlara musallat edilmiş de değilsin. Onları hidayete erdirmek sana da düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Senin vazifen sadece tebliğ etme, hesap görmekse bize düşmez. Senin vazifen sadece tebliğ, Sadece Allah'ın emrini onlara tebliğ ile mükellef kılmışız. Bakın bunlar Rab 40, Bakara 272. Yani birisi bir meseleyi anlamadı diye, neden anlamadın diye tepesine balöz vur demiyor. Sen davet et. İster anlasın, ister anlamasın. İkna etmek bizim görevimiz değil. Bir gün Bursa tarafına gitmiştim. Öylesine bir yerde bir sohbet başladı. Adamın birisiyle böyle konuşurken biz dedi, sen nerede başlayıp nerede biteceğini biliyormuş. Kes kesli fazla konuşmadı. Ben şöyle bir düşündüm, ha demek ki dedim buradan harici birisi geçmiş. Çünkü harici olan birisi. Karşıdakinin tespitini belki tespit eder de ille anlasın diye kafasına çakar. Kitap ve sünnetten amel eden insansa sadece davet eder, akıl edeceği şeyi söyler, cedele girmez. Çünkü ilmin bittiği yerde cedel başlar. Haricinin iş tebliğ değildir ki, onu muhakkak tekfir edip rahatlayıp oradan gitmektir. Evet. İşte Rabbimiz subhanahu ve teala sen onlara musallat edilmiş değilsin. Onlara hidayet erdirmek de sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Senin vazifen sadece tebliğ etmek diyor. Allah subhanahu ve teala bizleri bu yolda kullansın. Hayırda kullandığı, seçtiği okulların arasına bizleri de katsın. Bakın ve Selam Efendimiz yaratılan kulların içinde kadın taifesine ey kadınlar toplulu sadaka verin diyor. Şüphesiz ben sizin çoğunuzu cehennemlik olarak görüyorum diyor. Bir kadın neden ey Allah'ın elçisi neden bizi görüyorsun diye sorduğunda zira siz çok şikayet eder ve kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz. Herhangi birine bir ömür boyu iyilik etsen, sonra bir gün iyiliği bıraksan, senden asla bir hayır görmedim dersiniz. Allah'ın hidayete erdirdiği ve olgunluğu ilham ettiği, böylece iman edip salih amel işleyenler dışında, insanların çoğunun durumu budur. Evet. Mümin ise, aleyhissalatü vesselamın buyurduğu üzere şöyledir. Ona bir bolluk isabet etse, şükreder. Bu onun için bir hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayır olur. Böylesi müminden başka bir kimseye nasip olmaz. Rabbimizi bizi eylesin. 49 ve 50 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler bağışlar. Dilediğine de erkekler. Veya hem dişi hem erkek olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır bırakır. Muhakkak ki o alimdir, kadirdir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala göklerin ve yerin yaratıcısı, maliki ve onlarda tasarruf sahibi olandır. Şüphesiz ki onun dilediği olur, dilemediği olmaz. O dilediğine verir, dilediğine vermez. Verdiğini engelleyecek, vermediğini de verecek yoktur. Şüphesiz o dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler bağışlar. Sadece kız çocukları bahşeder. Evet. Allah subhanahu ve teala verdiği nimetlerde nankörlük edenlerden değil kıymetini bilenlerden eylesin bizleri. Burada da gerçekten tevhid ayetlerinin veya tevhidle alakalı kesin kurallar ve inanmamız gereken esaslardır. Bunlar subhanahu ve teala'nın bizleri dünyadaki imtihan ettiği vakarlardan birisidir. Başka bir ayette dediği gibi kadın, çocuk, mal sizler için bir fitnedir. Yani imtihan vesilesidir buyuruyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla imtihanı kazanan ve nankörlük etmeye vermiş olduğu nimetlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. 51 ve 52 Bir beşer için Allah'ın kendisiyle konuşması olacak şey değildir. Meğer ki bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle dilediğini vahyetsiz. Muhakkak o alidir, hakimdir. İşte böylece biz sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi hidayete eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin. 53. Göklerde ve yerde olanların, kendisine ait olduğu Allah'ın dost doğru yolunu iyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Bu vahyin Allah'ı Teala'ya nispetle arz ettiği durumdur. Allah'ı Teala bir keresinde Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine onun Allah'tan olduğuna dair hiç şüphe etmeyeceği bir şey ilka eyler. Nitekim İbni Hidban'ın sayinde gelen bir rivayette Aleyhisselatü Ruhul Kudüs benim kalbime üfledi ki hiçbir nefis rızkı ve eceli tamam olmadıkça asla ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkun ve istemeyi güzel yapın. Veya perde katından vahyetsin. Nitekim Hz. Musa ile bu şekilde konuşmuş. Konuşmadan sonra Hz. Musa Allah'ı görmeyi dilemiş fakat bundan mahrum edilmiş menedilmiştir. Yine bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam, bin Abdullah'a Allahu Teala ile bir perde arkasından olmaksın hiç kimseyle konuşmamış, ancak o senin babanla yüz yüze konuştu, buyurarak Cabir'in babası Uhud gün öldürülmüştü. Fakat bu konuşma berza alemindedir. Ayette işaret olan perde arkasından konuşma ise ancak dünya yurdundadır. Vayş annemiz. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbını gördün mü diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorduğunda ya işe o bir nurdur nasıl göreyim Allah ya bir perde arkasından ya da bir elçiyle konuşur buyurmuştur. Burada yine sen daha önce din nedir, iman nedir kitap nedir bilmezdin fakat biz sana öğrettik sen öğrendin diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletten önce bunlardan haberi olmadığını ve bunların ancak vahiyle öğrenilebilecek şeyler olduğunu bildirmiştir. Bu surede burada bitti. Rabbimiz subhanahu ve teala bizleri bulunan rızıklandırsın, bereketlendirsin, faziletimizi artırıp cehaletimizi gidersin. Hepimize onunla amel etmeyi nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil